Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. İlmi Alet lalegül tv.com.tr adresine gelen sorularımızı yanıtlıyoruz. İsmaila Fıkıh Kulu üyesi Fatih Kalender hocamız sizlerden gelen soruları yanıtlıyor. Sizler de sorularınızı yine ilmi alet, adresinden bizlere yöneltebilirsiniz. Ve YouTube sayfamızdan ve yine lalegül tv.com.tr sayfamızdan daha önce yapmış olduğumuz programlarımızı takip edebilirsiniz diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasınız, iyisiniz inşallah. Çok şükür. Allah razı olsun. Mevlam iyilikler versin. Ee, i̇lk sorumuz hocam. Bir arkadaşımla beraber yürürken yolda para bulduk. Ben almayı yeltendiğimde bir fakire vermek için arkadaşım almanın doğru olmadığını, nerede düştüyse orada bırakılması gerektiğini söyledi. Ben salınıp sahibi aranmalı bulunmaması durumunda bir fakire verilmesi gerektiğini biliyordum. Bu durumda yapmamız gereken nedir? arkadaşım dediği doğru mudur diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve ve selamu ala Resulillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'du Lukata namıyla anılan yitik mal, buluntu mal meselesi fıkıh kitaplarımızda bir yer almış ve hükümleri de beyan edilmiş. Ki bu hükümler cümlesinden olarak kişi İtik olan bir malı bulsa onu almalı mıdır? Yoksa bulduğu yerde bırakıp sahibinin onun gelmesini beklemeli mi? Veya alacak olursa onu kendisi kullanabilir mi? Veya bir fakire verebilir mi? Veya onun sahibini aramalı mı? Sahibini ne kadar bir zaman aramalı? Bununla alakalı mesail kitaplarımızda meskurdur. Bunu özetlemek gerekirse İmam Malik'in Muvatta adlı bir eseri vardır. Ki bu Muvatta'nın birçok rivayeti var. Allahu Alem 17-18 ayrı rivayeti var. Bu rivayetlerden bir tanesi İmam Muhammed tarikiyle olan rivayettir. Allah onlara rahmet eylesin. İşte e, İmam Muhammed tarikiyle olan Muvatta'da Hz. Ömer'den rivayet edilen bir hadis-i şerif. Hz. Ömer'in kavli olarak radıyallahu ta'ala an. Men ahaza dalen fe daletün. Her kim yitik malı alacak olur ise o kişi hak yoldan sapmış olur. İmam Muhammed bu hadis-i şerifi rivayet ettikten sonra, bu eseri rivayet ettikten sonra diyor ki, burada kast edilen sahip olma gayesiyle onu alırsa o kişi hak yoldan sapmıştır. Ancak sahip olma gayesi değil, onu muhafaza etme, sahibini araba, sahibini bulmak kastıyla veya zay olma, Tehlikesine binaen bunu almışsa bu kişi hak yoldan sapmış değil. Aksine belki de yapması gereken güzel bir eylemi ortaya koymuş olur. Bundan dolayı kaynaklarımızda işte itik olan bir malı almak mı daha evladır, almamak mı daha evladır şeklinde bir tartışma başlatılır. Bu konuda da hemen hemen alimlerin görüş ile o malın zay olma ihtimali veya o malın kendi kendine heder olma, ki bununla alakalı yine muvattada bir rivayet var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biri sual ediyor. Ya Resulallah kaybolmuş bir koyunu bulsak ne yapalım? Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevaben diyor ki o koyun ya sahibinin olacak veya sen alacaksın veya bir kurt yiyecek onu. Yani zay olacak. Dolayısıyla o bırakılmamalı. Ama aynı sual deva hakkında olduğunda ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malike ondan sana ne? Yani o kendi başının çaresine bakar. Hmm. O zay olma tehlikesi yoktur buyurmuştur. İşte bundan dolayı deniyor ki e, buluntu olan bir malın biliyorsun ki o gibi yerde o zay olacak, heder olacak veya aldırış etmeyen biri onu alacak e, böyle bir ihtimal varsa elbette onu almak e, elzemdir, güzeldir. Ve aldıktan sonra ne yapılması gerekir? Aldıktan sonra sahibinin aranması ve ilan. Tabi bu ilan zamana göre, mekana göre yani bulunmuş olduğumuz o konum ve e, coğrafyaya göre değişir. E, küçük belediye olan ilçelerde genelde ilanlar vardır, sesli ilanlar vardır. Veya işte bir mahallede bulunmuş ise e, o mahallenin tanımış olan bir esnafına, güvenilir bir esnafının camına bir ilan yapıştırma olabilir. Tabi bu buluntu mahiyeti de önemli. Yani sahibi bunun peşini koşar mı koşmaz mı sahibi bunu arar mı aramaz mı evet, o ee, bu da önemlidir. Hatta bununla alakalı ne kadar bir zaman sahibi aranmalıdır ee, deniyor ki işte bunun miktarı yine muvattaada da var bizim fıkıh kitaplarımızda da var. 10 dirhemden aşağı ise işte bir hafta ki 10 dirhem takribi olarak 30 gram gümüş hmm. bedeli eğer daha fazla ise bir yıl. Ama bu konuda da kaynaklarımızı daha derin bir şekilde baktığımızda şunu görüyoruz. Aslında bu örfidir. Yani birine göre değerli olan bir şey, bir başkasına göre değerli olmayabilir. Veya bir bölgede o değerli kabul edilirken farklı bir bölgede değerli kabul edilmeyebilir. Burada kişi o bulunmuş olduğu yerde bu malın sahibi bunu peşine koşar mı, koşmaz mı? Veya ne kadar bir zaman bu malını arar, ne kadar bir zaman sonra bu malından kişi vazgeçer. Buna göre bir takdir yapar, o takdir zaman zarfında ilanı yapar, arama söz konusu olur. Ama çok düşük bir şeydir. Yani sahibi onun gibisinin pek peşinde koşulmaz konumundaysa e, o gibi yerlerde belki ilana bile gerek kalmayabilir. Yani burada e, tam olarak şöyle olması gerekir gibi bir standart getirmemiz mümkün değil. Hı. Tamamıyla buluntu malın mahiyeti ve bulunan mahal. O da önemlidir. Bu doğrultuda bir hareket yapılmalı. Peki sahibi bulunmadı ve bu kadar bir zaman yani yapması gerekeni yaptı. Daha sonra ne olacaktır? Kişi eğer kendisi ihtiyaç sahibi ise kullanır. Eğer ihtiyaç sahibi değil ise ihtiyaç sahibi olan birine verir. Ama bunu yaptıktan sonra sahibi kalkıp gelecek olur ise o kişiye muhayyellik tanır. Denir ki bak ben bunu senin namına tasadduk ettim veya kendim harcadım. Dilersen bunun ecri senin olsun, sevabı senin olsun. Dilersen ben evet. bunu sana ödeyeceğim şeklinde ki karşı taraf eğer ödemesini talep ederse bu kişi ödeyecektir. Evet. Şimdi tabii burada şöyle bir soru akla geliyor. Ya ben bu malı buldum, buldum ama başıma bu bir nevi bela oldu. Hmm. Yani çünkü vers daha iyi versem bile, bunu verecek hmm. olsam bile yine sahibi çıktığı zaman onu ödemek zorundayım. Evet. Ee, yine bununla alakalı e, sahabe-i kiram. Yine Allah-u Alam, Hazreti Ömer olsa gerek, Abdullah İbni Mesud olsa gerek. E, anhüm, ona sual edince işte bunu ilan et diyor. O zat da diyor ki ya benim bağım, bahçem var, tarlam var. Yani ben onlarla meşgulüm. Bu meşguliyetimi bırakıp da bunun peşine mi düşeceğim deyince dilersen onu bulduğun yere bırak deniyor. Yani bu şekilde bir yol izleme. Evet. Dolayısıyla e, kişi öyle bir şey bulduğu zaman da daha fazla işte e, kayıp büroları varsa ki bu Mekke, Medine, Münevver'de özellikle Haram-ı Şerif bölgelerinde bu var. Evet. E, i̇şte küçük ilçelerde dediğimiz gibi belediyelerin ilan e, olayı vardır. ve hatta vakıf gibi yerlerde teslim edilir. E, ama onun mahiyetine göre de gerekirse ilan asılır. E, o zaman zarfında gelirse ne hala gelmese de hayır olarak verilmiş olur. Evet Dolayısıyla bu kardeşimizin yaptığı aslında doğrudur ama diğer kardeşimizin dediği de almaman gerekir demesi de aslında kaynaklarımız da var ama bu zamana, mekana ve bulunan malın mahiyeti doğrultusunda farklılık arz eder. Evet hocam. Bir başka sorumuza da hocam. Benim üç çocuğum var elhamdülillah. İlk çocuğum erkek, ikinci ve üçüncü çocuklarım kız. İlk kızım bir arkadaşın sütüne emmek suretiyle onun süt kızı oldu. Süt kardeşi de bir kız. Arkadaşın sonra bir de oğlu oldu. Benim o anneden süt emmeyen oğlumla daha sonra olan ikinci kızımın ve onun sonradan olun, olan oğlunun süt kardeşlik durumları nasıldır? Nikah, düşermiş, yoksa, nikah düşer mi yoksa hep süt kardeşlik kazanır mı diye sormuşlar. Buna dair aslında birçok kez suale cevap evet. vermiş idik. Daha evvelki programlarda bir kuraldan bir kaideden bahsetmiştik Demiştik ki süt emen kişiyi bağlar. Emdiren ise ailesini bağlar. Şimdi halde kardeşimiz diyor ki benim bir çocuğum karşı aileden süt emdi. Dolayısıyla bu süt taalluku o çocuk ile o aile arasındadır. Çocuğun kardeşleriyle hiçbir bağlantısı yoktur. Bu sebeple o çoğu kadının yani süt veren kadının daha önceki çocukları ve daha sonra oluşacak çocukları bu süt emen çocuğun kardeşleri olacaktır. Kendisi süt anne olacaktır. Ee, ve sütün oluşmasına etken olan baba, süt baba olacaktır. Evet. Yani gebelikten kaynaklanan sütten bahsediyoruz. Ee, ve bu çocukla bağlantılı olarak bu çocuğun şahsını bağlar. Evet. Ama bu çocuğun ailesiyle hiçbir bağlantısı yoktur. Evet. Dolayısıyla bu çocuğun kardeşleri olsun, daha önce var olan kardeşleri veya daha sonra oluşacak olan kardeşleriyle karşı ailenin hiçbir bağlantısı yok. Hatta şöyle bile diyebiliriz, kişi kardeşinin süt annesini bile alabilir. Yani misalimizde örneğimizde evet, işte e, bu çocuk karşı aileye gitmiş oradan süt emmiş karşı ailedeki o anne bu çocuğun süt annesidir ama bunun işte varsayalım abisi olacak olsa Hı -hı. E, o süt annesi yani kardeşinin süt annesi bu kişiye yabancıdır. Mahrem değildir, nikahlanması helal olan kadınlardandır. Evet. Harici başka bir etkenin bulunmaması durumunda. Evet. Dolayısıyla buradaki prensibimiz süt emen kişinin şahsını bağlaması. Evet. Yani o kişi karşı aileye ilhak olmuştur. Evet. Yoksa onun diğer kardeşleriyle bir bağlantısı yoktur. Evet. Bir de halk arasında şöyle bir şey var. Süt emziren kadının o anda diğer çocuğuyla beraber süt emziriyorsa kardeş odur ondan önceki çocuklara veya sonraki çocuklara onun kardeşi değildir şeklinde algılanıyor. Bu böyle de değildir. Bir kadın süt verdiyse bir çocuğa o kadının bundan sonra olacak çocukları da daha önceki çocukları da o süt emen çocuğun kardeşi evet. kabul edilecektir Evet hocam. Bir başka sorumuza da akşam namazını kılmak üzere mescide girip namaza durmuştum. O esnada mescide iki kişi girip cemaatte namaza durdular. Ben tereddüt ettim namazımı bozayım mı diye ancak bozmadım. Doğru mu yaptım, yapmam gereken neydi? Klasik kaynaklarımızda gerek mecmul Enhur olsun veya Metni Mülteka olsun, Hidaye olsun, yine Bahru Raik olsun, lubab, İhtiyar hatırladığım kadarıyla bunlar da bu konu anlatılırken şöyle değerlendiriliyor, şu şekilde ifade ediliyor. İşte kişi namaza dursa ve namaza durduktan sonra yanında kamet yapılsa ne yapar? Hmm. İşte durmuş olduğu namaz nafile veya farz ayırımına gidiyorlar. Eğer durmuş olduğu namaz nafile bir namaz ise, kıldığı namaz nafile bir namazsa ee, o namazını tamamlar. Ama dur durmuş olduğu namaz eğer farz namaz ise, işte birinci rekatı secde ile kayıtlamamış ise namazını bozar. İmam'a uyar ama birinci rekatını secde ile kayıtlamış ise e, bir rekat daha ona katar, iki rekata namazı tamamlar, selam verir sonra imam'a uyar diyor. Evet. Ancak burada bazı tafsilat var ki e, son dönemlerde e, bununla dair bazı arkadaşlarımıza da yaptığımız mütalalarda bunu gördük. Alaaddin Es-Semer Tuhfetül Fukaha nam isimli eserinde bu konuyu daha da detaylandırmış. <Gülüyor> daha farklı konumlardan cenahtan incelemiş. Orada ise meselede şu şekilde beyan ediliyor. Yine bu kişi için iki durum var. Ya nafile kılıyor veya farz kılıyor. Ama ne kılarsa kılsın eğer birinci rekata yani imamla beraber birinci rekata yetişememe durumu varsa o kişi namazını bozar diyor. Yani siz varsayalım sünnet kılıyorsunuz veya farza durdunuz ve o esnada yanınızda kamet edildi ve aynı namazın farzı kılınıyor ve siz o evet. namazı kılmadınız. Hı hı. Bu durumda eğer birinci rekata yetişememe durumunuz varsa namazınızı bozacaksınız diyor. Birinci rekata. Bu sabah namazının sünneti istisna ediliyor. Eğer sabah namazının sünnetini kılıyorsa bu kişi bu durumda birinci rekat değil namaza yetişememe ihtimali varsa bozar ama namaza yetişme ihtimali varsa sabah namazının sünnetini bitirir, ondan sonra imama uyacaktır. Çünkü sabah namazının sünneti kavî bir sünnet, evet. vacip mertebesinde olan bir sünnettir. Bundan dolayı sabah namazının sünnetini Alaaddin Es-Semer Kandi ayrı bir kefede değerlendiriyor. Evet. Peki bunun haricinde e, diyelim ki kılmış olduğun namaz e, namaz veya ki nafile olsun, e, yani sünnet olsun. Ölen namazının ilk sünnetini kılıyor diyelim ve kamet getirildi ve birinci rekata yetişme ilk imkanı da var. Bu durumda bu namazı tek şef'e tamamlar diyor. Yani iki rekata tamamlar, iki rekatta selam verir ve imama uyar diyor. Ama akşam namazını kılıyor ise bu kişi ki sualde kardeşimiz evet, akşam, akşam namazından namazı. bahsediyor. Akşam namazında birinci rekata yani bu diyelim ki varsayalım birinci rekatta daha henüz. Hı hı. E, bu o esnada kamet getirildi ve namazın birinci rekatına yetişme ihtimali yok eğer namazına devam edecek evet. olursa. Bu durumda bu namazı bozar, akşam namazına imama uyar. Ama eğer e, birinci rekatı bitirmiş, ikinci rekatı kılmış ise bu kişi akşam namazında Hı. bu takdirde yanında kamet edildiyse namazı bozmaz. Namazını devam eder. Niye? Hı. Çünkü namazın ekseresini kılmıştır. Evet ekserde kül hükmü olacağından dolayı artık bu saatten sonra namazını bitirir. Yani farz namazını bitirir. Ondan sonra zaten akşam namazını uyacak olsa bile bu nafile olur ki 3 rekatlı nafile olamayacağı için yapılacak hiçbir şey yoktur. Eğer bu sabah namazını kılıyorsa farzını, hı hı. bu da bir rekatını kılmışsa bu da ekserisi yani yarısını kılmış kabul edileceğinden dolayı bu da tamamlayacaktır. Hı hı. Bu sadece öğle namazı gibi, ikindi namazı gibi dört rekatlı namazlarda ekserisini tamamlamama Olayı söz konusu olacağı için birinci rekata yetişememe durumunda namazını bozar ama yetişme ihtimali varsa namazını i̇ki bir e, şeffet tamamlayacak. Yani iki rekata tamamlayacaktır. Bu şekilde bir tafsilattan da dediğimiz gibi tufetül fuka bahsetmiştir ki güzel bir ayrıntıdır. Evet namazların rekatlarına göre konumlarına göre farklılık arz eder. Ama bizim klasik ilmal kitaplarında ise ilk yapmış olduğum nakil tarzında konuşulur. Hı hı. İşte sünnet kılıyor ise namazını tamamlar. Fars kılıyor ise eğer bir rekatı secdeyle kayıtlamamışsa bozar secdeyle kayıtlamışsa onu bir rekata iki rekata tamamlar hı. şeklindedir. Bir diğer e, sorumuza geçmeden reklamlara gideceğiz inşallah hocam. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Kıymetli dostlarımız sizler de sorularınızı ilmihaletlalegültv.com teradesinden bizlere gönderebilirsiniz. Kısa bir ara ardından buradayız inşallah. Mehmet izleyenlerimiz İlmi Al programımıza devam ediyoruz. Hocam bir başka sorumuz mezhep farklılıkları halinde imamete geçen kimsenin abdestinde hangi hususları gözetmesi gerektiğiyle alakalı? Mesela Şafii mezhebine müntesip bir imamın abdestten sonra burnu kanasa veya farklı bir şekilde Hanefi hükümlerine göre abdesti bozulsa Hanefi olan kimselere namaz kıldırabilir mi? Bu durumda tabi şunu bir öncelikle ifade etmek gerekir. Ee, İslam'daki mezhepler rahmettir. Tefrikaya sebep değil, ittihada, birliliğe vesiledir. Dolayısıyla şu mezhep mensubu filan mezhep mensubuna uyar veya uyamaz tarzında bir tartışma yoktur. Her halükarda bir kişi diğer mezhep mensub olan var. Diğer imama yani bir Hanefi Şafi'ye bir Şafii, Hanefi mezhebinde mensub olan bir imama uymasında herhangi bir mahsul lazım gelmez. Onun abdestine dair kendisi herhangi bir şey bilmiyor ise yani benim mezhebime göre onun abdesti bozuldu mu bozulmadı mı böyle bir şey görmediyse o kişi kanaatınca onun da abdesti vardır diyerek onun arkasında namazını kılacaktır. Ancak imamlık yapan kişilerin bu noktada titiz davranması gerekmektedir. Yani özellikle diğer mezheplere mensup olan cemaatinin bulunmuş olduğu bir imamsa bu kişi. Hı. Yani özellikle bizim bulunduğumuz coğrafyada Şafi mezhebi Hanefi mezhebi mensupları Hı. aynı yerde yaşamaktadırlar. Ve arkasındaki cemaatin de Şafi olacak ihtimali varsa ve imam Efendi Şafi ise arkasındaki cemaatin Hanefi mensubu olan kişilerin gelme ihtimali varsa bu noktada titiz davranması. Zaten bir mezhebin abdeste farzlarına ve sünnetlerine ve müstahhaplarına riayet edilerek alındığı zaman bu herkese göre e, alınmış olan bir abdest evet. olacaktır. Ve bir mezhebin ihtilafından kaçma adına diğer mezhepte abdestini bozuyor ama kendi mezhebinde bozmasa bile bu kişinin dahi abdest alması müstahaptır. Hmm. O yüzden imamlık yapan kişilerin buna dikkat etmesi güzeldir. Evet. Ama bunun haricinde eğer ben bir hanefi olarak şafii olan bir imama uyacak olsam ve gözümle de görmesem o kişinin abdestini kendi mezhebime göre bozuna dair benim ona uymamda bir mahsur lazım gelmez. Onun bana uymasında bir mahsur lazım gelmediği gibi. Evet. Hatta e, El-Merginani et-Tecnis El isimli eserinde hidayet sahibi El-Merginani ee, şöyle bir meseleye temas ediyor ki bu bunun benzerini İbn Abidin'de de gördüm. Diyor ki Hanefi olan bir kimse Şafii olan bir imamın elinin bir bayana temas ettiğini görse. Ancak o Şafii olan imam efendi bunun farkında değil. Ve imametle geçse bu Hanefi olan kimsenin ona uyması sahih midir, değil midir? Evet. El cevap sahiptir diyor. Niye? Oysa Şafi mezhebine göre nikahı düşen bir bayana bir erkeğin temas etmesi abdestini bozar. Hanefi mezhebine göre bozmaz. Ama Şafi mezhebine göre bozar ve İmam Şafi ve eli bir bayana dedi ama onun farkında değil. Diyor ki e, burada kişinin kendi kanatı önemlidir. Yani ben bir cemaat olarak. Ve Hanefi mezhebinin mensubu olarak kadına temas etmenin abdesti bozmayacağı kanaatindeyim. Ve bu abdestin bozmaması sadece Hanefilerle alakalı değildir. Yani Hanefi olan kişi şöyle itikad etmez. İşte kadına temas etmek abdesti bozmaz ama Hanefilerinkini bozmaz, Şafilerinkini bozar demez. Müslümanların abdestini bozmaz der. Genel düşünür. Genel düşünür. Evet. Şafi olan bir kimse de işte bayana temas etmek abdesti bozar ama şafilerin bozar, hanefilerin bozmaz demez. O da genel düşünür. Genel düşünür, herkesin namazını bozar, abdestini bozar. Dolayısıyla imama uyan kimsenin kendi itikadına göre o kişinin abdesti var mı? Vardır. Evet. Dolayısıyla benim ona uymamda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Bunun aksini düşünelim. Şafi olan bir kimse, hanefi olan bir imamın elinden kan aktığını görse... Ama o kişi bunun farkında değil. Hı -hı. Ona uyması sahih midir, değil midir? Tabii kan necis olması evet. e, bir göz ardı etmek suretiyle. Yani onun temiz olduğunu, yani temizlendiğini düşünelim evet. üzerinde yokken. Bu durumda da herkese şafi olan kişi şöyle demez. Kan sadece şafilerin abdesini bozması, hanefilerinkini bozar demiyor. Hı -hı. Kan kimsenin abdesini bozması. Evet. Dolayısıyla kendi kanaatine göre o kişinin abdesti var olacağı için ona iktida etmesine herhangi bir mahsur lazım gelmez diyor. Evet. Merginani bunu açık hmm. bir şekilde ifade ediyor. Aynı konu i̇bn Abidin'de vitir namazında hanefi olan bir kimsenin şafi olan bir kimseye uyması konusunda ele alınıyor. Hmm. Çünkü vitir namazı Şafi'i mezhebine göre sünnettir. Evet. Hanefi mezhebine göre vaciptir. Evet. İmam ile cemaat arasında ittihat olması, birlik olması hmm. veya imamın halinin, cemaatin halinden daha kuvvetli olması gerekir. Evet. Bu sebeple sünnet bir namaz kılan bir kimseye vacip namaz niyetiyle iktida etmek sahip değildir. Hmm. Buradan baktığımız zaman sanki Hanefi mezhebine göre vitir vacip olacağı için, vacip namaz olduğu için sünnet kılan yani Şafii mezhebine göre sünnettir evet. ya. Sünnet kılan bir kimse iktida etmiş olur. O zaman vacibi sünnete bina etmiş. Hı. Binalu kaviy'e ale zayıf leyse bir caiz kuralınca yani kaviyi zayıfa bina etmek caiz, caiz değil. değil kaidesince. Bu iktidanın sahi olmaması gerekir mi? Cevap gerekmez. gerekmez. Niye gerekmez? Çünkü Hanefiler şöyle demiyor ki, bitir sadece Hanefilere vacip vitir Müslümanlara Genel. vacip. Evet. Dolayısıyla o kişi kendi hmm. kıldığı vitir de ona göre yani Hanefi olan kişinin kanaatine göre vacibi kılıyor. Evet. Dolayısıyla vacibi vacibe bina etmiş oluyor. Mesela bu gözle evet. bakılacak. Bu cemaat tarafından ama dediğimiz gibi imamlık yapan kimselerin özellikle farklı mezheplere mensup olan cemaatin de arkasında olduğunu düşünecek olursak bu noktada titiz davranması gerekir. İhtilaflı olan konulardan son derece kaçması gerekir ki hatta bununla alakalı Efendi Hazretlerimizin uygulamasını e, Resul Hocamız Allah selamet versin o aktarmış idi. Bizatihi ben kendisinden duydum. Efendi Hazretlerimiz imamete geçecek, sağlıklı olduğu dönemde, sıhhatlı olduğu dönemde Resul Hocamıza itaben diyor ki sen geç kıldır. Resul Hocam diyor hocam işte siz kıldırın. Benim şafi mezhebine göre abdestim olmama ihtimali var. Yani bu derece e, ince düşünmesi, titiz davranması ve Rasulü Hoca'nın imamete geçmesi orada. E, buradan da yani Efendimiz Hazretlerimiz de bu konuda titiz davranıyor ki olması gereken de budur evet. zaten. O yüzden imamlarımızın bu noktada hakikaten titiz davranması, e, birey olarak tek başına namaz kılıyorsa nasıl kılarsa kılsın. Ama bir imametli konumunda olan kimse sorumluluk üstlendiğinden dolayı daha titiz. Gerek elbiselerindeki nezafet, hı hı. gerek abdestindeki edeplere, müstahaplara evet. riayet konusunda hakikaten titiz olması gerekir. Ve örnektir çünkü imamdır. Herkesin evet. sorumluluğu üstlenen kişidir. Kesinlikle. Ramazan'da da özellikle yapıyorlar ya, hocam. Teravih namazı kılınırken e, önceden mesela çoğu camide 4-4 kılardık mesela teravih namazlarını. Şimdi e, Şafi mezhebine bağlı kardeşlerimize düşünerek 2-2 Kılması tabi namazının da. iki rekattan daha fazla kılınması Şafi mezhebine göre yani iki ikiden hı hı. daha fazla kılınması Şafi mezhebine göre kesinlikle caiz olamayacağı için bu bir sıkıntıdır. Evet. Oysa Hanefi mezhebinde de iki rekat kılmak evladır zaten. Hı hı. Dolayısıyla bu hem arkamızdaki Şafi cemaati düşünmüş olunur hem de eftali yapılmış olur. Evet. Zaten şöyle bir kaide vardır, bir kural vardır. Ee, İbn-i Hüman Kaderi'nde bunu söylüyor. i̇bn ee, bir mezhebin ihtilafından kaçmak, kendi mezhebinde keraheti iktiza etmiyorsa müstahaptır. Hmm. Yani buna göre şöyle denilebilir. Bayana temas ettiği zaman abdest almak müstahaptır Hanefi mezhebine göre de. Evet. Bu şekilde riayet edildiği zaman hakikaten daha salim Tabii, bir efendim. durum söz konusu olur. Evet hocam. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Ee, hocam geçen de şöyle bir olay başımıza geldi. Köyde bir akrabamız intihar etti. Cenaze münasebetiyle köye gittik. Vefat eden kişinin namazında niyazında biri ancak tarlada neşberlik e, yaparken yaptığı bir hata sonucu traktörle babasının ölümüne sebebiyet vermişti. Köyde bu kişinin namazını kılınıp kılınmayacağı tartışma konusu oldu. Bir kitapta babasını öldürenin cenaze namazı kılınmaz diyor. Aynı şekilde intihar edenin de kılınmayacağı söylendi. Müftüleye sorduk kılınır dedi ve biz de kıldık. Bu konu hakkında ne dersiniz? Kitap İslam hukuku diye birkaç ciltlik bir kitaptı diye sormuşlar. Tabii öncelikle Mevla Teala Hazretleri bu gibi musibetten cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Bu zor bir durumdur. Gelelim meselenin fıkhi talimle intihar eden kimsenin cenazesi kılınır mı, kılınmaz mı? Bir, bir soru. Bir de ebeveynden birini öldüren bir kimsenin cenazesi kılınır mı, kılınmaz, kılınmaz mı? Evet. Ancak bu iki soruya cevap vermeden önce şunu net bir şekilde ifade etmek gerekir. Ehli sünnete göre amel imandan bir cüz değildir. Hı hı. Bir insan ne kadar günahkar olursa olsun o günahı günah bilerek yapıyor ise bu insan iman dairesindedir. Bazı durumlarda işte bunun cenazesi kılınmaz şeklinde ifadeler olsa bile bu kafir olduğundan dolayı değil, iman dairesinden çıktığından dolayı değil, günahkar. farklı nedenlerden dolayı işte zecirdir. İnsanları o gibi amellerden geri tutmak adına söylenen ifadelerdir. Bunu öncelikle ifade edelim. Daha hükümden bahsetmedim. Evet. Yani ne olursa olsun bir insan iman dairesindeyse, Müslümansa ve ne kadar haram işlerse işlesin, haramı haram diyor ise, helale helal diyor ise, itikadi olarak bir sorun yaşamıyor ise bu insan Müslümandır ama fasiktir, günahkardır. Bu şekilde bunu bilmeliyiz. Evet. Gelelim sualin cevabına. Peki bir insan ebeveynden birini öldürecek olursa bunun cenazesi kılınır mı kılınmaz mı? Fetevain diye eserde bu konu ele alınırken deniyor ki bir insan kasıtlı olarak ebeveynden birini öldürecek olursa bu çok büyük bir günahtır. Katil işi bir günahtır. Artı bu bir ebeveyn olursa daha büyük tamam. bir günahtır. Zecil olsun diye, cezalandırılma olsun diye. İnsanlar böyle bir şeyi asla... Düşünmesin diye bu kişinin cenazesi kılınmaz deniyor. Ama dediğimiz gibi bu kafir olduğundan sebep değil. Bir ceza, mahiyet. ceza mahiyetinde ama cezasında ona da değil. Topluma Toplum. yani onu görsün örnek ve görsen. örnek olarak yani böyle bir şeyde bak öldük mü cenazemiz bile kılınmıyor desin. Bu gibi şeylere asla yeltenmesin, asla bu gibi şeyleri düşünmesin diye. Bu bir. Ama sualdeki ifadede hatayen olduğu aşikar. Çünkü hmm. bir kaza neticesinde oldu ki burada bir zecir yok. Yani bir yasaklama söz konusu olmadığı için ki zaten kişi vicdan azabı çekmiş. Evet. ve Bunun neticesi olarak başka bir yanlış eyleme girmiştir. Dolayısıyla bunun bu sebepten dolayı cenaze namazı kılınmaz denmez. Yani bahsetmiş olduğu kitapta, bilmiyorum tabii ne kitabıdır ama kitaplarımızda var olan bir mesele. Ebeveynden birini öldüren kimsenin cenazesi kılınmaz, kasten öldürmesi durumunda. Ceza mahiyetinde. ceza mahiyetinde. Ama bu şekilde de bir hata sonucu, bir trafik kazası veya başka bir nedenden dolayı ölümüne sebebiyet vermesi, bu kişinin cenazesinin kılınmaması anlamı taşımaz. Bu bir. Peki intihar eden kimsenin cenazesi kılınır mı, kılınmaz mı? Çünkü bu kişi için ikinci bir durum söz konusudur. E, bu noktada kitaplarımızda bir tartışmadan bahsedilse de e, Zeylaî Tebinül Hakayk isimli eserinde Ebu İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed rahimahumullah'a nispet ederek e, bu kişinin namazının kılınacağı ve tercih edilen görüşünde bu olduğu ifade edilmiştir. İmam Azam ve İmam Muhammed rahimahumullah'ın görüşlerine göre dolayısıyla kişi İntihar etmiş olsa da veya dediğimiz gibi hata sonucu böyle bir işlem yapmış olsa da bu kişinin cenaze namazının kılınmasına mani bir durum yok. Ki müftülükten almış oldukları o cevap doğru bir doğru. cevaptı ki zaten bunlar da kılmıştır. Rabbim hmm. bu kardeşimiz ve bu kardeşimiz gibi olanlara ve bir cümle ölmüşlerimize de bu vesileyle rahmet eylesin inşallah. Amin inşallah hocam. Devam ediyoruz. Bir başka sorumuza da. Ben bir şirketin ön muhasebesine bakıyorum ve ister istemez bankamatiklerden, ek hesaplardan para çekiyorum ve çektiğim para için eksiye girdiği için belli bir miktar para kesiyor. Bankayla çalışmama gibi bir şansım yok. Bu parayı ben yemiyorum. Şirket kullanıyor. Ama ben aracı olduğum için bir nevi çekmede, yatırmada arada görev aldığım için bu konudan rahatsızlık duyuyorum. Bu benim bunu benim için bir açıklayabilir misiniz demişler hocam. Tabii her şey dönünce faizli bir bankayla Velev ki mubah bir işlem dahi olsa mümkün mertebe işlem yapmamak asıldır. Kaçınmak asıldır. Bunu her daim söylüyoruz. Ancak mecburi kalınma durumunda mubah olan işlemlerin yapılmasına zaruret miktarında izin verilebilir. Tabi kardeşimizin sualini pek net olarak anlayamadım. Yani diyor ki e, ben banka, bankamatikten para çekiyorum diyor. Şirketin bankamatik şeyinden kartından para çekiyor. Bunu kendi e, için kullanmıyor veya kendi kartından çekiyor derken kredi mi çekiyor kredi yoksa gibi. hesaptaki parayı mı çekiyor? Kredi gibi çekiyor. Belli bir miktar para veriyorlar hocam. Mesela. O zaman kredi çekiyor. çekiyorsa evet. faize giriyor. Hı hı. Dolayısıyla bu faiz işlemi mahsa yılın haram olan bir işlemdir. Bunu ben kendim için yapmıyorum falan kişi istedi diye yapıyorum demek de kişiyi bu vebalden kurtarmaz. Çünkü evet. netice, netice olarak bu günaha yardımcı olmuş oluyor. Hı hı. Bu günahın işlenmesine vesile oluyor. Dolayısıyla böyle bir şey yapması caiz değildir. Ama ben şu şekilde de anlaşılabilir o. ...yani para transferlerinden dolayı banka fark kesebiliyor... Ki bu masraf adı altında kesiyor. Hmm. Yani siz başka bir yerdesiniz. Benim bulunmuş olduğum yere para havale ediyorsunuz. Şubeler farklı, bankalar farklı olduğu için bu sebepten dolayı para bir kesintisi yapılabiliyor. Bu işleme günümüzde fetva verilebiliyor. Transfer ücreti manasında. Evet. Yani bu şekildeyse bu zaten bizatihi haramdır diyemeyiz buna. Hmm. Ama yok bizatihi haram olan kredi çekme işlemini yapıyor ise... Bunu ben kendim yemiyorum işte patronlarım yiyor, şirket yiyor. Bu bir bahane teşkil etmez. Hmm. En azından böyle bir haram işlemde e, tavrını net bir şekilde belirletsin. Ben bu işi yapmam. Bunu bir başkasına yaptın. Ben yapmıyorum desin. Evet. E, ki hem de bu manada bir nevi tebliğ de yapmış Tevliğe. olacaktır. Evet. Bir başka sorumuzda da hocam. Benim 4 yaşımda engelli, zihinsel engelli bir kardeşim var. Kendisine engelli raporu verildi. Biz bu raporla araç almayı düşünüyoruz. Kardeşim zihinsel engelli olduğu için annemden ve babamdan helallik istedim. Onlar da helal ettiler. Ben de abisiyim zaten. Bu durum dinen caiz midir? Bu durum tamamıyla devletin vatandaşına tanımış olduğu bir hak. Yani belli sınırda engelli akrabası olan bir kimseye işte devlet diyor ki işte vergilendirmede herhalde vergi muafiyeti getiriyor. Artı her yıl olarak da işte motor taşıt vergisinden bir muafiyet tanıyor. Ee, bu kişi bundan yararlanabilir miyim diyor. Ee, eğer hali tüzüğe uyuyor ise yani yalan beyanda bulunmuyor ise evet. işte diyelim ki özür oranı, engelli oranı ben tabii afaki olarak konuşuyorum Hı -hı. işte 50 olması, %50 olması gerekirken bununki %60 ama bu bir şekilde onu %50 göstermiş. Bu caiz olmaz. Hı -hı. Ama yok halini olduğu gibi arz ettiği halde mevcut bu halede böyle bir olanak tanınıyor ise bu noktada devletin vatandaşına bir İmkanıdır, hediyesidir, yani. bir imkan vermesidir, bir hizmetidir ki bu hizmetten istifade etmekte herhangi bir mahsul lazım gelmez. Evet hocam. Son olarak... Çocuğum doğduğu zaman bir isim koyduk ve o isim kulağına ezan ile okundu. 2-3 yaşlarına geldiğinde İslami bir isim daha koyduk. Ancak o isim kulağına ezanla okunmadı. Çocuğum şimdi 13 yaşında. Vicdanım bu konuda rahat değil. Bu yaşa kadar okutmadık. Okunması gerekir mi? Gerekiyorsa şimdiye kadar okunmaması manevi açıdan bir sorun teşkil eder mi? Çocukların ebeveyn üzerine bir takım hakları vardır ki bu haklardan bir tanesi de kendisine verilecek olan ismin İslami bir isim olması. Hı hı. Anladığımız kadarıyla sual eden kardeşimiz ilk vermiş oldukları isim sıkıntılı bir isimmiş ki daha sonradan bunu değiştirme ihtiyacı evet. duymuşlar ki güzel olanı yapmış. Hı hı. Yapması gerekeni yapmıştır. Yani bundan dolayı tekrardan bir daha ezan okuma vesaire bu gibi şeylere gerek yoktur. Hmm. Ee, bundan sonra senin ismin budur şeklinde ona hitap ederken öyle hitap etmesi ve çocuğun veya o kişinin, belki bu yetişkin olduktan sonra da olabilir, onu benimsemesi, benim ismin budur demesi yeterlidir. Evet. Yani, dolayısıyla şey bunun için de yani bir daha ezan okuyalım, kamet getirelim. Ee, bunlara gerek yoktur. Bu şart olan bir şey değildir. Çocuğa manevi açıdan bir sorun Eder mi Çocukla bir bağlantılı evet. bir şey değildir. Bu ebeveynin vazifesidir. Her hmm. ee, çocuk belli bir yaşa geldiğinde isminin İslami bir isim olmadığını algılayacağı bir yaşa geldiğinde ve değiştirebilecek bir konumdaysa değiştirir. Tabi bu değiştirmek demek resmiyette nüfus kağıdındaki illaki Hı. yazımsal olarak değiştirmek demek değildir. Evet. Bu belki e, uzun bir süreç alabilir veya maddi sıkıntıya da sebebiyet verebilir ki asıl olan kendi hitabı olarak kendi arkadaşlarına isimleri. beni bu isimle değil şu isimle alın. Hmm. Beni bu şekilde söyleyin ve ebeveyni buna söyleyecekse de yaşı küçük olduğu için ebeveyni bundan sonra etrafına bizim çocuğumuzun ismi bu değil de bundan sonra şudur demesi. Ki evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle uygulaması da olmuştur. Yani isim hmm. değiştirme ki bizim medreselerimizde de arkadaşlarımızda yani. da bu olabiliyor idi. Yani İslami olmayan isme sahip olan kimselerin o çevrede farklı bir isim ona atfedilmesi verilmesi veya kişi kendi ismini değiştirerek hmm. bundan sonra bana böyle hitap edin bu vakıdır olabiliyor. Herhangi bir mahsul lazım gelmez. Evet hocam Allah razı olsun. Son olarak dua babında neler söylemek istersiniz? allah Teala Hazretleri vazifelerimizi hakkıyla ifade edebilmeyi nasip etsin. Biraz hmm. önceki sualimizde çocuğun işte ebeveynin çocuk üzerine vazifeleri. E, bu birçok vazifeleri vardır. Çocuğun ebeveyn üzerine vazifeleri vardır. İşte kocanın hanımı üzerine, hanımın kocası üzerine, e, Müslümanların toplum üzerine, talebenin, hoca hocanın talebe. E, bu bağlamda e, yapmamız gereken Rabbim bu hakları tam manasını ifade bilmeyi cümlemize nasip etsin. Tamam, Yine bu vesileyle ölmüşlerimize de Rabbim rahmet eylesin. Tamam. Makamları nali, kabirleri Ravdaten min Riyal'd cennet eylesin. Tamam, e, ki şehit haberleri alıyoruz. Ki e, ki Allahu Azimşan da onlara inşallah rahmet eylesin. Tamam. E, tez zamanda içinde bulunduğumuz şu sıkıntıların halle asanına da e, Rabbim Hayırları vesilelesin inşallah. Allah. Allah razı olsun hocam. Bilmemiz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, İlmi Al programımızın sona gelmiş buluyoruz. İnşallah yine bir başka bir programda sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam edeceğiz. İlmi Halit, Lalegül TV komuter adresinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmekteyle hepiniz mevla emanet olun. kalın